Hasan Tahsin Feyzli'nin Hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. Ali Ali İmran Suresi 42-80. Ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Vaktiyle melekler Meryem'e de Ey Meryem! Şüphesiz ki Allah seni seçti. Seni baştan beri tertemiz kıldı. Ve seni alemlerin kadınlarından seçkin kıldı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 ...hem beşikteyken... ...hem yetişkinliğinde... ...peygamber olarak... ...insanlara hitap edip konuşacak. Üstelik de o... ...iyilerdendir. Meryem dedi ki... ...Ya Rabbi... ...bana bir beşer eli değmemiş... ...ilişmemişken... ...nasıl bir çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu... ...öyle de olsa... ...Allah dilediğini yaratır. O bir işin olmasını dilediği zaman ancak ol der o da olu verir. Melekler İsa hakkındaki sözlerine devam ederek Allah ona İsa'ya kitabı okuma yazmayı hikmeti tebrat ve incili öğretecek. O İsrailoğullarına gönderilen bir rasul olarak şöyle diyecektir. Hakikaten ben Rabbinizden size bir ayet, mucizeyle geldim ki size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen canlanıp bir kuş oluverir. Anadan doğmak körü ve alacalayı iyileştiririm. Hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm.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 Rabbinizden peygamberliğimi ispat eden bir ayet mucize getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Şüphe yok ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur. İsa, onların inkarlarındaki ısrarlarını sezince...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 Havaryadır ve Arapçaya Habehçeden geçmiştir. İbranicesi de Heverim'dir. Havariler, Hz. İsa aleyhisselama ve Allah'tan getirdiği dine yardım etmeyi taahhüt etmiş olan sahabilerdir. Hristiyanlara Nasara denmesi de havarilerin Hz. İsa aleyhisselama nusret yani yardım biatı etmelerindendir.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 hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah, hile yapanların karşılığını en iyi verendir. İsa'yı aralarından yukarı kaldırdı ve onu öldürmek isteyeni de İsa'ya benzetti de onu öldürdüler. O vakit Allah buyurmuştu ki Ey İsa korkma şüphesiz ki senin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 Aranızda ben hükmedeceğim. Ayette geçen tevaffi kelimesi vefat ettirme, canını alma ve kabada tutup alma ve teslim alma anlamlarına gelir. İnkar edenlere gelince onları dünya ve ahirette en şiddetli azapla cezalandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onlara mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed işte bu sana okuduğumuz olay ve hükümler ayetlerden ve hikmet dolu olan Kur'an'dandır. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu Adem'in durumu gibidir. Hatta daha kolaydır. Onu topraktan yarattı. Sonra ol dedi, o da derhal olu verdi. Bu gerçek Rabbinden gelmektedir. Artık şüphecilerden olma. Artık sana İsa'nın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 Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ın dışında birimiz diğerini Rab edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, onlara şahit olun ki biz gerçek Müslümanlarız deyin. Bazılarını Rab edinmek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, Allah'ın emir ve yasakları varken, bunlara aykırı emirler veren kişinin emirlerini emir, Yasaklarını yasak sayarak hükümlerini kabullenmek ve isteyerek gönülden onlara itaat etmek, onları Rab kabul etmektir. Bu ayeti kerimeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 7. yılın 1. ayında Mayıs 627'de Şam'daki Rum kralı Hirakli İslam'a davet mektubunda yazmıştı. Bu ayette dinler arası diyaloğa yani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 Esasen İbranice bir kelime olan Tevrat, şeriat ve hak kelamı doğru söz demektir. İncil'de Süryanice bir kelime olup göz nuru demektir. İncil, müjde anlamına da gelmektedir. Hadi siz hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartıştınız diyelim. Peki niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir,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 Ruhul Kudüs şeklinde Allah'ı üçlediler. Böylece hepsi tek tanrılı moneteist dinken, çok tanrılı politeist din haline dönüşerek müşrik oldular. İslam'da, Kur'an'da ise Allah, Rabbul Alemin bütün alemlerin Rabbidir. birdir, Doğmamış ve doğurmamıştır. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Eşi, benzeri, dengi ve ortağı yoktur.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 Ancak kendilerini saptırırlar da bunun farkına varamazlar. Ey ehli kitap! Siz gerçeği Tevrat ve İncil'de peygamberin vasıflarını gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Niçin hakkı gerçeği batılla örtüp batılı hak diye gösteriyor bile bile hakkı gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup diğerlerine şöyle dedi. İman edenlere indirilen Kur'an-ı Kerime gündüzün başında, görünüşte inanın. Günün sonunda bir bahaneyle inkar edin. Olur ki şüpheye düşerler de onlar da dönerler. Hayber Yahudilerinden 12 kişilik bilgin bir grup, ayeti kerimede geçtiği gibi müminleri şaşırtmayı planlamışlardı. Cenabı ı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 rahmetini, peygamberliği, kitap ve mucizeyi dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona bir kıntar, bin altın emanet etsen, onu sana eksiksiz öder. Onlardan öyle kimse de vardır ki, ona bir dinar altın para emanet etsen, Devamlı üzerinde dikilip durmadıkça veya davaya kalkışmadıkça onu ödemez. Bunun sebebi de onların ümmilere, ehli kitaptan olmayanlara karşı ne yapsak mübahtır. Bizim aleyhimize bir yol, bize bir sorumluluk yoktur demeleridir. Onlar bilip durdukları halde Allah'a karşı yalan söylemektedirler. Enes radiyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kıntar'ın bin dinar olduğunu rivayet etmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh da böyle olduğunu söylemiştir. Bir dinarsa, çeyrek lira kıymetinde eski altın bir paradır. Hayır, gerçek onların söyledikleri gibi değil. Kim ahdini yerine getirir ve Allah'ın emrine uyup günahlardan sakınırsa, bilsin ki,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 dinlerini tahrif ettiklerinden peygamberlerini ilahlaştırmışlardır. Ancak o kimse, öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitabın gerektirdiği gibi, Rabbe bağlı kullar olun diyebilir. Veya, ihlaslı bilginler olun. Bu ifadelerle Yüce Allah, yalnız Allah'a ibadet edin. Peygamberleri Allah yerine koymayın. Ve Peygamber'e ilahlık nispet etmeyin buyurmaktadır. Çünkü Hristiyanlar mucize olarak babasız doğuşundan dolayı Hz. İsa aleyhisselamı Tanrı kabul etmişlerdi. Allah Teala da bunları O'nun dilinden reddettiğini ayetlerle bildirmiştir. ''O size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi de emretmez.'' Siz Müslüman olduktan sonra hiç kafirliği emreder mi? Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. Ali İmran suresi 42 ila 80. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku.